Dayanır yine de ihtiyar. Uzun süre güneşte suda kalmak seni yıprattı mı ki? Dayanıyorsun hala. Daha doğrusu sen artık yaşamı tutamıyorsun da yaşam ayakta tutuyor seni. Ben makareyi tutuyorum efendim. Kaptanımın buyurduğu gibi. Bu kır saçlarımla tartışacak değilim boşuna. Hele her zaman kendini haklı çıkaracak kaptanımla hiç tartışma. Bu da nesi? Al sana baldırı çıplak bir profesör, doğa ananın granit temelli üniversitesinde ders veren baldırı çıplak bir profesör. Ama bana kalırsa fazla alçak gönüllü. Nerede doğdun sen? Kayalıklarla dolu küçük Man adasında kaptan. Güzel, demek orada tosladın dünyaya. Bilemem kaptan ama orada doğdum. Man yani insan adasında doğdun, ha? Eh, iyi bir bakıma, iyi bir şey bu. Buyurun size. İnsan adasından bir insan. Vaktiyle insan adasında doğan, şimdi insansız kalmış, insan adasından gelen bir insan. Peki şimdi nerenin insanısın sen? Kaldırma karayı. Soru soran tüm kafalar er geç, kör ve ölü bir duvara çarparlar. Kaldırma karayı ha şöyle. Parakete atıldı, gevşek halkaları hemen, gerilen halat, geminin peşinden sürüklenmeye, makara hızla boşalmaya başladı. Kabaran dalgaların batıp çıkardığı paraketenin direnci yüzünden, makarayı tutan yaşlı tayfa bir tuhaf sendeliyordu. Sıkı tut! Fazla gerilen halat koptu. Kıvrım kıvrım sarka kaldı. Parakete denizde yok oldu. Seksantı ben kırıyorum. Yıldırım pusulayı bozuyor. Şimdi de çılgın deniz paraketenin halatını koparıyor. Ama ahap her şeyin çaresini bulur. Sen şunu çek tahitili. Sen de makarayı sar adalı. Marangoza başka bir parakete yaptırın. Halatı da onarın. Hadi çabuk olun. Kalkmış gidiyor şimdi de. Ona göre hiçbir şey olmadı. Ama dünyanın direği yıkıldı yıkılacak gibi geliyor bana. Çek dahitili çek Fırıl fırıl dönerek sağlam denize giden bu halatlar Perişan bir halde sürüne sürüne çıkıyor sulardan Vay pip bize yardıma geldin ha Pip mi pip nerede Pip balina sandalından atladı Pip yok oldu Onu mu yakaladınız yoksa balıkçı İp çekiyor pip takıldı geliyor galiba Salla şu ipi Dahitili kopar ipi pipin elinden Korkakları çekemeyiz bu güverte Hey bakın kolu çıkıyor sulardan Bir balta getirin bir balta Kesin şunun kolunu ''Korkakları istemiyoruz bu gemide. Ahap kaptan, ahab kaptan, bakın Pip gemiye gelmeye kalktı yine.'' Man adalı, Pip'i kolundan yakalayarak ''Sus!'' diye bağırdı. ''Defol kaptan güvertesinden. Ahap yaklaşırken, aptallar kendileri kadar aptal olmayanları terslerler hep.'' diye mırıldandı. ''Çek elini bu kutsal varlığın üstünden. Pip nerede?'' diyordun küçük. ''Arkada kaptan, arkada nah şurada, bakın, bakın.'' ''Peki sen kimsin küçük? Bomboş gözlerinin bebeklerinde kendimi göremiyorum. Ey tanrım nasıl olur da insanın ölümsüz ruhu benliğinden süzülüp gider bir elekten süzülürcesine? Kimsin sen küçük? Çanları çalalım kaptan, geminin çığırtkanıyım. Pipi bulana yüz altın vereceğiz ödül olarak ama çamurdan yüz altın. Boyu beş ayaktır, korkak bir hali vardır. Asıl bu halinden tanırsınız onu.'' Buzların içinde yürek olur mu? Ey buz yürekli gökler! Aşağıya bakın şuraya. Bu mutsuz çocuğu siz peydahladınız. Sonra da serseri çapkınlar gibi bırakıp gittiniz. Gel buraya küçük. Ahab'ın kamarası, pipin yuvası olacak bundan sonra. Ahap sağ kaldıkça. Sen benim yüreğimin en derinlerine dokunuyorsun çocuğum. Yüreğimin damarlarından örülmüş iplerle bağlısın bana. Gel inelim aşağı. Pip ağabın uzattığı eli dikkatle gözden geçirdi, yokladı, bu nasıl şey dedi, köpek balığı derisi ama kadife gibi, ah zavallı Pip, böyle yumuşak bir elle tutunsaydı yok olup gitmezdi belki de, can kurtaran gibi bir el bu kaptan, güçsüz canların tutunacağı bir şey, ah kaptan, şimdi pert baba gelsin de bu iki eli perçinlesin birbirine, beyaz elle kara eli, ben artık bırakmam bu eli. ''Burada çektiklerimden daha korkunç belalara sürüklenmedikçe ben de seni artık bırakmam küçük. Hadi gel benim kamerama.'' Bakın, her iyiliği tanrılarda, her kötülüğü insanoğlunda bilenler bakın, o güçlü tanrılar insanoğlunun çektiği acıyı nasıl unutmuşlar? İnsanoğluysa ne akılsız, nedenli bilgisiz olursa olsun sevgiyle, saygıyla dolup taşıyor. ''Gel senin küçük kara elini tutmak, bir imparatorun elini tutmaktan daha onurlu geliyor bana.'' Men adalı ihtiyar homurdandı kendi kendine. İki deli gidiyor yan yana. Biri güçlülüğün delisi, öteki güçsüzlüğün. Ve işte çürümüş ipin ucu. Üstelik de sırılsıklan bu ip. Acaba onarılır mı bu? Bana kalırsa yepyeni bir ip bulmalı. Bay Stab'la görüşmeliyim bu işi. Ahab'ın pusulasıyla şimdi güneydoğuya doğru yol alan ve kaç mil ilerlediğini yine Ahab'ın paraketesiyle kestiren Pekuot, Ekvator'a doğru gidiyordu. Bu ısıs sulardaki uzun yolculukta hiçbir gemiye rastlanmadı derken hiç değişmeyen Alize rüzgarları insanı bezdirecek kadar tatlı dalgalar üstünde gemiyi yandan itmeye başladı ama gümbürtülü belalı bir sahneyi hazırlayan o garip durgunluğa benziyordu tüm bunlar sonunda ekvator av alanının sınırları denebilecek sulara girdik. Şafaktan biraz önceki koyu karanlıkta, gemi küçük küçük kayalık bir sürü adanın yanından geçerken, Flask'in kumandasında nöbet tutanlar, gerçek ötesi bir dünyadan kopmuşa benzer acı ve yabansı bir çığlık duyup irkildiler. Hirodes'in boğazlattığı tüm suçsuzların ruhları bir araya gelmiş, boğuk boğuk inliyordu sanki. Yarı uyanık düşlerinden birden sıyrılı veren denizciler, oldukları yerde taş kesilmiş, kimisi oturmuş, kimisi bir yere dayanmış halde dinlediler sonuna dek bu yabansı çığlığı. Hristiyanlar ve az buçuk okumuş olanlar, bunu deniz kızlarının çığlığı sandılar ürpererek. Ama yabanıl zıpkıncılar pek oralı olmadılar. Kırsaçlı Menadalı, gemicilerin en yaşlısı, Duydukları bu yabansı ve tüyler ürpertici sesin denizde yeni boğulan insanların çığlıkları olduğunu söyledi. Aşağıda kamerasında bulunan Ahab'ın kül rengi bir şafak söküp de güverteye çıkıncaya dek bu işten haberi olmadı. Flask bana türlü karanlık anlamlar vererek olayı anlatınca Ahab boğuk boğuk güldü. Bu aklın almayacağı işin ne olduğunu şöyle açıkladı. Önlerinden geçtiğimiz kayalık adalarda sürüyle ayı balıkları yaşarmış. Ya analarını yitiren küçük ayı balıkları ya da yavrularını yitiren analar geminin yakınlarında suyun yüzüne çıkarak bir ara ardımızdan gelmiş. İnsanınkine çok benzeyen sesleriyle ağlayıp da herhalde. Ama bu açıklama kimisini büsbütün ürküttü çünkü denizcilerin çoğunun ayı balıkları üstüne çeşitli kör inançları vardır. Bunun nedeni ayı balıklarının başları derde girince garip çığlıklar atmaları değildir sadece. Sudan çıkan yuvarlak kafalarının ve neredeyse akıllı görünen yüzlerinin insan başına benzemesi de hesaba katılmalı. Nitekim denizde ayı balıklarının sık sık insan sanıldığı olmuştur. O sabah aralarından birinin başına gelen felaket, gemicilerin kuruntusunu büsbütün arttırdı. Bu adam gün doğarken yatağından kalkmış, geminin pruva direği başındaki nöbetine gitmişti. Belki de henüz doğru dürüst uyanmamıştı. Bu adam da bu halde miydi bilmem ama gemici direk başına yeni tünemişti ki bir çığlıktır koptu. Başlarını kaldıran arkadaşları havadan düşen bir hayalet gördüler. Denize bakınca da mavi sularda kaynaşan beyaz kabarcıklar. Arkada asılı duran ustaca yapılmış bir yayla yerinden çıkan ince uzun can kurtaran fıçısı denize atıldı. Ama sulardan hiçbir el çıkıp yakalamadı can kurtaranı. Uzun süre güneşin altında kala kala kavrulup yıpranan tahtalar suyu bir sünger gibi içti ve çok geçmeden demir çemberli fıçı sanki boğulan gemiciye bir yastık ama sert bir yastık olacakmış gibi denizin dibini boyladı. Böylece beyaz balinayı kendi sularında gözetlemek için direkt başına çıkan birinci gemici dipsiz okyanusa gömülüp gitti. Ama bunu düşünen pek olmadı ilkin. Aslında gemiciler arkadaşlarının başına geleni bir uğursuzluk sayıp üzülmemişlerdi çünkü bu kazayı gelecek bir kötülüğün belirtisi olarak değil de eski bir uğursuzluk belirtisinin gerçekleşmesi diye görmüşlerdi. Bir gece önce duydukları yabansı çığlıkları buna yordular ama men adalı ihtiyar gene başka türlü düşünüyordu. Batan Cankurtaran'ın bir yerisini bulmak gerekiyordu şimdi. Bu iş starbaka verildi. Gel gelelim yeterince hafif bir fıçı yoktu gemide. Beklenen büyük avın aşırı sabırsızlığı içinde olan denizciler bu avla doğrudan doğruya ilgili olmayan hiçbir yeni işle uğraşmak istemiyorlardı. Geminin kıçına Cankurtaran asmaktan vazgeçecekleri sırada Kuek Kuek bir takım garip işaretler gizli kapaklı sözlerle tabutundan söz etti. Starbuck irkilerek ne diye bağırdı tabuttan can kurtarana bence de biraz tuhaf doğrusu dedi stop. Flask ise ne diye olmasın dedi marangoz kolayca bir yolunu bulur bunun. Starbuck üzüntülü bir duraklamadan sonra madem başka türlü olmuyor getirin şu tabutu dedi. Marangoz yap bu işi ne bakıyorsun bana öyle tabutu can kurtaran yap demek istiyorum anlayamadın mı hadi yap bu işi. Marangoz çekiçle vurur gibi elini kaldırıp indirerek, kapağı da çivileyim mi diye sordu. Evet. Marangoz bu kez de kalafat yapar gibi elini iki yana oynatarak aralıklarını da kalafat edeyim mi diye sordu. Evet. Marangoz sonra da zifleyeyim mi diyerek bir zift tenekesi tutar gibi yaptı. Hadi çekil git ne oluyorsun be. Bu toputu can kurtaran yapacaksın. işte o kadar. By Stab, Bay siz provaya gelin benimle. Öfkelendi bastı gitti. Bu işin Tümüne katlanıyor da, ufak tefek yanları çileden çıkarıyor onu. Ben hoşlanmadım bu işten. Ahap kaptana bacak yapıyorum, güzel. Efendi efendi kullanıyor bacağını. Gel gelelim koya, koya bir tabut yapıyorum. Herif başını sokmak istemiyor içine. Boşuna mı gidecek bu tabuta harcadığım bunca yemek? Şimdi de tutmuş, bunu can kurtaran yap diyorlar. Bir şeyi ters yüz etme işi bu. Derinin üstünü altına getirmek. Bu çeşit uydurma işlerden hoşlanmam, hiç hoşlanmam. Aşağılık bir iş bu. Bana göre değil. Tenekeci çırakları yapar bu kaba saba işlere. O kadar da düşmedik hani. Ben tertemiz derli toplu hesaplı kitaplı kız gibi işler yapmak isterim. Benim yapacağım işlerin başı başlangıcında, ortası ortasında, sonu da sonunda olmalı. Ortasında biten, sonunda başlayan yarım yamalak işlerden hoşlanmam. Neyse şu işe baksan. Kapağı çivileyeceksin, aralıkları kalafatlayacaksın, zirpleyeceksin, hiçbir delik bırakmayacaksın, sonra da bir yayla geminin kıçına tutturacaksın bunu. Nerede görülmüş tabutla böyle şeyler yapıldığı? Öyle kuruntulu yaşlı marangozlar vardır ki kendini direk iplerine astırır da böyle bir işe yanaşmaz. Ama ben, Aarostok'un boğum boğum kara çamından yapılmışım. Bana vız gelir, tabuta koşuyorlar beni, mezar tahtasıyla gezeceksin diyorlar bana. ''Adam sen de boş ver. Biz tahta işçileri, gelin karyolası da yaparız, kumar masası da, tabut da, deneşir de. Biz aylıklı çalışırız, götürü iş de yaparız kazancına göre. Bir işin niçinini, nedenini sormak bize düşmez. Ama şu kahrolası, kaba saba işleri atlatırız eğer bir yolunu bulursak. ''Adam sen de yap, gitsin bu işi. Hem de özene bezene, dur hele. Bu gemide kaç gemici var? Unutmuşum be. Neyse.'' Tabuta çepeçevre 30 tane ayrı halat parçası koyar, uçlarını Türk sarığı gibi düğümlerim. Tabutun dört bir yanından üçer ayak boyu sarkıtırım halatları. Tekne dibe gidecek olursa o zaman 30 kabadayı cenkleşe dursun bir tek tabut için. Böylesi de az görülmüştür bu güneşin altında. Hadi bakalım al çekecini, kalafat demirini, zift kabını, iş başına. İn aşağı kara olan, ben şimdi gelirim. Bak nasıl da iniyor. Kendi elim bile, kendi huyumla böylesine candan uzlaşamaz. Bir kilisenin ortasındayız sanki. Ne oluyor burada? Can kurtaran yapıyorum kaptan. Bay bakın buyruğu. Aman dikkat edin ambar kapağı açık. Eksik olma dostum. Senin tabut mezara indirilmeye hazır. Nasıl kaptan? Ha? Ha ha anladım. Ambar kapağını. Evet doğru doğru. Bacak yapan usta değil misin sen? Şu takla bacak senin dükkanından çıkmadı mı? Evet kaptan öyle galiba. İyi tutuyor